Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün iman esaslarından ahirete iman kavramını inşallah gündeme getirmeye çalışacağım. İçinde istemeyerek de olsa bulunduğumuz materyalizm, kapitalizm, liberalizm denen modern yönetim ve yaşama biçimi şöyle bir anlayışı dayatıyor. Şimdi ve burada bütün uygulamalar, planlar, çalışmalar insanı yönlendirme ve eğitme biçimi, şimdi ve buradaya yönelik yaşam tarzını bu ideolojilere göre gerektiriyor. Yani ahiret, dünya ötesi, hesap ve kitap, esas yaşama yurdu, ebedi alem diye bir derdi yok. Beşeri ideolojilerin. İnsanlar da maalesef bütün yaptıklarını, Planlarını gayretlerini Hemen ve Buradaya yönlendiriyor Dolayısıyla Koşturmalar gayretler çabalar Faaliyetler Hep dünya ile alakalı İstikbal denilince bile Ki bu herhangi bir marka Adı değil gelecek anlamındaki istikbal, Ahireti kapsayacak şekilde Kullanılmıyor 3-5 sene sonra hayata atılacak işte Üniversite hayatından sonraki ...zaman dilimini içeriyor. Dolayısıyla... ...bu bir pragmatizm... ...denilen faydacılık... ...ama dünyevi ölçülerle alakalı... ...nefis ve şeytani... ...çıkarlarla, bencillikle alakalı... ...bir pragmatist... ...felsefeye dayanıyor. Acele ve peşin... ...bir ticaret yapma... ...uğraşındalar. Akıllı tüccarınsa... ...veresiye ama... ...çok getirisi olan... 70 veya 700 misli hatta ucu bucağı olmayan Allah'ın takdir edeceği büyük ihsanlar karşılığında son derece cömert verilecek ikramlar karşılığında bir ticaret yapması ticaretini Allah'la yapıyorsa dünya ötesine taşıması gereken insanımız işte ahiret bilincinden mahrum olduğu zaman hemen ve şimdi ee, ve burada anlayışına hizmet etmenin dolayısıyla hizmet zanlıyla kendisini ve başkalarını yıpratmanın problemlerini yaşıyor. Bütün bunlar ahiret bilinciyle yakından alakalıdır. Akıllı tüccar olmanın karı büyük oranda katlayıp bedelini büyük oranda fazlaca almanın getirisi, ahiret bilinciyle alakalı, şimdi ve burada yaklaşımının dışında, ötesinde iki dünyalı düşünmeyle alakalı olması gerekir. İşte Hz. Osman zengin bir ticaretti. Kervan geldiği zaman, yani ithalat yaptığı zaman, zengin tüccarlar iki misli ücretle hemen satmasını teklif ettiklerinde, Büyük kar vaat ettiklerinde Hz. Osman hayır Bana daha çok kar teklif eden var diyordu İki misli kardan daha çok kim teklif edebilir diye Hayret ettiklerinde zengin tüccarlar O Rabbimizin infak karşılığında Ahirette lütfedeceği En az 10 mislinden 70 misline kadar 700 misline kadar Ucu açık Rakamı belli olmayacak cömertliğe kadar Allah'ın lütfunu hatırlatıyor ahiret bilincini vurguluyor ve onu karşılıksız olarak dünyevi karşılığını beklemeden e, fakirlere Müslüman e, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını neticesinin de ahirette Allah tarafından kendisine tevdi edileceğini düşünüyordu İşte bugünün insanı böyle yaklaşımlar sergilemiyor güzel atılımlar içinde bulunmuyorsa ahiret bilincinin zafiyetiyle ilgilidir. Nedir ahiret? Ahiret kelime olarak Arapçada son, diğer, sonra gelen anlamına gelir. Türkçede ahir kelimesi evvel kelimesinin zıttı olarak yer yer kullanılır. İşte ahiret kelimesi de ahir kelimesinin, uhra kelimesinin aynı kökünü paylaştığı bir ifadedir. Ahiret Dünya hayatını takip eden, ona benzeyen yönler olduğu kadar benzemeyen yönlerinin de olduğu daha değişik ve ölümsüz bir hayattan, yani ebediyet alemine ait çeşitli merhale ve hallerden ibarettir diye değerlendiririz. Ahiret hayatı gaypla alakalıdır. Allah'ın bize bildirdiği kadar vahiy ile peygamberine, dolayısıyla bize bilgi verdiği kadar, Ahiretle ilgili bilgilerimiz vardır. Aklımızın o alemi tümüyle kuşatması, ihate etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla akıl acziyetini ahiret konusunda da kabul etmek ve kendisine bilgi verilmeyen konuda ileri geri görüş serdetmeden ve inkara da gitmeden haddini bilmek durumundadır. Ahiret inancı, Allah'ın varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve düşünce sistemlerinde tabi bu arada Hristiyanlık ve Yahudilikte de mevcuttur. Her ne kadar tahrif edilmiş olsalar da bugünkü Hristiyanlık ve Yahudilik de ahirete ölüm ötesi hayata e, iman eder. Bağlılarına da bu imanı vurgular. Kur'an'da Hazreti Nuh, Hz. İbrahim, Yusuf, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin kendi ümmetlerine ahiret inancını telkin ettiklerini, ona imana davet ettiklerini ifade eden nice ayetler vardır. Yusuf suresi 101, Meryem suresi 33, Taha suresi 55, Şuara 81 ile 102. ayetler, Nuh 17-18 gibi ayetleri bu konuda sayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ahiret kelimesi 110 yerde geçer. Kur'an'da son gün anlamında yevmül ahir şeklinde dünya ile karşılaştırmalı olarak veya yalın halde ahiret kelimesi kullanılır. Yalın halde el ahir, el ahira şeklinde kullanıldığı yerlerde eddarul ahiret tamlaması yani ahiret yurdu, ahiret memleketi, diğer ülke anlamında olduğu gibi veya ahiret hayatı demek e, anlamında bu kelime eddarul ahire kullanılır. Bu kullanılış şekillerinden de anlaşılacağı gibi ahiret kavramıyla dünya kavramı arasında sıkı bir münasebet, bir karşılaştırma söz konusudur. Kur'an bunu ahireti sadece bilgi vermek amaçlı olarak yapmaktan söylemekten öte dünya ile karşılaştırılsın. Ve tercih ona göre davranılsın. Dünyaya ahiret bilinci yön versin. Şeklinde bir mesaj içerikli ifade eder ahiret kelimesini. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla terim ve deyim kullanılarak ahiret akidesi farklı kelime ve kavramlarla, ısrarla işlenilir. Ahiret akidesi vurgulanır. Ahiretle ilgili ayetler, hem Mekki hem de medeni surelerde sık sık tekrarlanır. Yevmül ahireh veya ahiret kelimesinin dışında Yüz civarındaki değişik kelime ki bunların başında söz gelimi din günü gibi kelimeler gelir. Binlerce ahi, ayette ahiret anlayışı direkt veya dolaylı olarak işlenir. Dolayısıyla dinin temel omurga kavramlarından bir tanesi iman esasının üç temel rüknünden biri ki birisi Allah'a tevhidi özellikler içinde iman. ikincisi peygamberlik kurumuna, nübüvete Allah'ın mesaj gönderdiği elçilere inanmaktır. Üçüncüsü de mead dediğimiz ahiret inancısıdır ki akaidin 3 temel omurga kavramlarından birini ahiret vurgular. Ayet ve hadislerle hadislerde sık sık Allah'a ve ahirete iman eden, Allah'a ve ahirete iman etmek ifadeleri e, insani özelliklerin hatırlatılması, ameli salih'e yönlendirilmesi konusunda öncül olarak ifade edilir. Ahiretle ilgili ayetler hemen 2-3 ayette bir mutlaka şu veya bu şekilde değinilerek hemen her ayette ahiretle ilgili bir mesajın olduğunu düşünebiliriz. Bu tekrarın konunun önemini vurgulamak, sorumluluk duygusunu pekiştirmek, dünya ile ahiret arasındaki psikolojik mesafeyi kısaltarak müminin ruhunu yüceltmek, hayatını ebedileştirmek gibi hedeflere yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Hani nasıl söz girişinde ifade etmiştim bugünkü beşeri ideolojiler insanlara şimdi ve hemen burada kavramını öne çıkartıyorlar ee, Müslümanlarsa acele bir davranış sergilemekten burada ve şimdi anlayışının ötesini görerek hemen her yaptıklarını ahiret bilincini hesap şuurunu ebedi alemdeki yaptığı, yapacağı işin karşılığını değerlendirerek yerine getirirler. Dolayısıyla müminin e, imtihanı dünyadadır ama, ahireti öncelikleyen, ahiretin ufkuyla dünyaya bakış açısı, yaşama biçimi sergileneceği, önceliğin ahirete verildiği bir yaklaşım söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim'de, Birçok surede kainatın özellikle insanın yaratılışından, hayatın akışından bahseden ayetlerle ahiret hayatını tasvir eden ayetler yan yana yer almıştır. Kur'an'ın tasvirine göre dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir süs ve övünüşten ibarettir. Mal, evlat ve nüfuz yarışıdır. Netice itibarıyla o geçici bir faydalanış ve aldanış Gurur vesilesidir Ama asıl hayat Kur'an'a göre ahiret hayatıdır O hem çok daha Hayırlı ve çok daha Sürekli ebedidir Gerçek anlamda huzur ve sükun Sadece ölümsüz Alemdedir Ankebut suresi 64, Mümin suresi 39 Hadit suresi 20. Ayetlerde bu mesaj Çok güzel şekilde vurgulanır Her ne kadar ölüm geride kalanlar için acı ve hasret dolu bir olay kabul edilse de, imanlı gönüller için fanilikten ebediliğe geçişi sağlayan bir vasıtadır, bir köprüdür. O yüzden birçok ayette ölüm ve ahiret hayatı buluşmak, sevdiğine kavuşmak anlamındaki lika, yani likaullah, likaul ahire kelimesiyle ifade edilir. Dolayısıyla mümin e, ölümü, bir acı veren bir hatırlama unutması gereken önemsememesi gereken boş vermesi gereken bir vaka olarak değerlendirmez kendisinin ana yurdu ata yurdu kabul ettiği ebedi olarak istirahat edeceği ve güzelliklerinin kendisine hazırlandığı yatırımının oraya yönlendireceği güzel bir göç yeri olarak düşünür Asıl hayatın ikinci alemde başlayacağına iman edenler ölümün ebedi yokluk olmadığını kabul ederler. Henüz hayattayken bu gerçek vatanın, baba yurdunun sonsuz mutluluk hayatının özlemini duyar ve ona göre yaşarlar. Burada ve şimdi anlayışının ötesinde, orada ve o zaman yaklaşımını, bütün Davranış ve eylem biçimlerine Ölçü olarak Koyarlar Kur'an-ı Kerim'in ahireti ispat metodu Nereden geldim Nereye gidiyorum sorusuna Tatminkar bir cevap Bulmaya dayanır diyebiliriz Düşünen her insanın Sormaya mecbur olduğu Nereden geldim ve nereye gidiyorum Sorularının birinci kısmında Kendisine ve içinde yaşadığı Tabiata hakim olan Mutlak kudrete sahip Bir yaratıcının varlığına iman eden kimse Söz konusu sorunun ikinci kısmına da Aynı düşünce tarzını Devam ettirerek Öbür alemin ölümsüzlüğünü Kolaylıkla benimseyecektir Bundan dolayı Allah'a imanla Ahiret gününe iman Kur'an'da sık sık ve birlikte Zikredilmek suretiyle Bunun ne kadar önemli bir ilke Olduğuna Allah'a iman edenin ahirete de mutlaka inanması gerektiğinin ve ahirete iman eden bir perspektifle dünyaya bakışın, davranış ve yaşayışı yönlendirmenin gerektirdiği mesajı dikkat çekilerek vurgulanmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, ahiret konusu İslam'ın olmazsa olmaz ilkelerinden biridir ve Sanıldığından çok daha fazla Pratik değerlere Dünyevi yaşama Biçimini etkileyen Anlayışlara sahiptir Müslümanın arz üzerinde Küçük ve büyük günahlardan kaçınabilmesi Dünyayı gözünde küçültüp Şehit cesaretini elde edebilmesi Dünya müstekbirlerine Gerektiği zaman Meydan okuyabilmesi Ancak ahiret inancının Sağlamlığı ölçüsünde mümkündür Ahiret bilincimiz bu şuurumuz eksik olduğundan mümince kulluğumuzda zafiyetler, şahsiyetimizde arızalar, onurumuzda, şerefimizde kırılmalar yaşanmaktadır. O yüzden ahiret şuuru gerçekten bizi biz yapan, bizi her yönüyle güçlü kılacak dünyamızı da onur ve izzet içerisinde zalim ve kafirlere, ezilmeden yaşayabilecek bir güç, cesaret ve olgunluk verecek, tabii ki öt öteki alemi de güzelliklerle önümüze serecek bir yaklaşımdır ahirete e, şuurlu bir şekilde inanç. İşte ahiret inancı kesin bir kanaat, bir bilinç, bir şuurdur. Yani insan hayatına yön veren yerleşik bir idrak, bir algılama ve yaşayış biçimidir. Bu yüzden Bakara suresi 4. ayette Kur'an-ı Kerim'in e, ahiret kelimesini vurguladığı mushaf tertibiyle ilk ayette yukinun yani yakinen iman e, istenmiş müminlerin Kur'an'ın kendilerine hidayet vereceği müttakilerin ahirete kesin bir şekilde şuurlu bir bilinçle yakinen iman etmeleri şart olduğu vurgulanmıştır. Bir bilginin, bir fikrin insanda yakinen bilinçli bir iman olması, şuurlu haline gelmesi, o düşüncenin kişi gözüyle sanki görülüyor, şahit olunuyor gibi konuyla kendi arasında bir yakınlık kurmasıyla, o düşüncenin kişiye mal olmasıyla, özümsenmesiyle alakalıdır. Zaten iman esasında bu yakınlık, bu bilinç, bu şuur anlayışı çok önemlidir. Hani imana giriş ifadesi olarak şehadet kelimesi söz konusudur. Mümin olarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. İman ettiğimizi dosta düşmana vurgulamak ve kalbimizden dilimize ve organlarımıza imanı canlı bir şekilde Dünya hayatına çıkartmak için bu ifadeyi kullanıyoruz. Şehadet ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir tanrı korkulacak, sevilecek, tapılacak, ibadet edilecek, hükümleri mutlak otorite olarak kabul edilecek hiçbir tanrı ve ilah anlayışı yoktur. Ancak Allah vardır. Ben buna şahitlik yapıyorum. Kalıbımı masıyorum. Kesinlikle inanıyorum. ...ifadesini kullanıyoruz... ...ve biliyorum... ...bildiriyorum, inanıyorum... ...inandığımı dillendiriyorum... ...şahitlik yapıyorum... ...şehadet ediyorum ki... ...Muhammed Allah'ın kulu... ...ve elçisidir, rasulüdür... ...benim tek önderim, liderim, rehberim... ...kılavuzumdur... ...onun Allah'tan getirdiği ölçüleri... ...ben bütün prensiplere... ...ilkelere, hüküm ve... ...ideolojilere üstün görüyorum... Mutlak doğru olarak kabul ediyorum. Ve bütün liderlere sevilecek sayılacak kabul edilen arkasından gidilecek izi takip edilecek şahsiyetlere peygamberimi tercih ediyorum. Peygamberimi tek lider ve önder kabul ediyorum. Onun hayatını izlemeyi onun yaşayışını örnek kabul edip sünnetini yolunu güncelleştirerek sürdürmeyi. Şehadet ederek söz veriyorum anlayışında bir yakini bilinç var. İşte ahiret inancında da bu yaklaşım söz konusu olmalıdır. Nedir bu yakini bilinç? Şehadet kelimesinin, şahitlik kelimesinin izahından rahatlıkla anlaşılabilir. Türkçede de hani mahkemelerde şahit olmak, iki anlaşmazlık içinde olan, şahıs veya tüzel kişilik arasında hakkın ortaya çıkması için hükmüne müracaat edilecek anlayış olarak şahitlik vardır. Şehadet kelimesinin bir değerlendirilmesi söz konusudur. İnsan bazen söz gelimi bir trafik kazasına, bir cinayete, bir ciddi bir olaya gözüyle şahit olur. Gözünün önünde böyle bir olay gerçekleşir ama... Haydi e, bu konuda ifadene müracaat edip şahitlik yapmaktan çekindiği olur. Ya da gözüyle gördüğü bazı şeylerin tümüyle nasıl cereyan ettiğini bazen şahitlik yapacak kadar kendisinde güç göremeyecek bir gaflet içerisinde bulunur. Dolayısıyla e, insan gözüyle gördüğü bazı olaylara şahitlik yapamayacak durumda olur. İşte ahirete inanç bunun çok ötesinde bir şeydir. Gayba iman bunun çok ötesinde bir şeydir. Allah'ın tek ilah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve rasulü örnek şahsiyet olduğuna inanmak bunun çok ötesinde bir şeydir ki gözümüzle görmediğimiz halde bunlara şahitlik yapıyoruz. Kalıbımızı basıyoruz. Bilinçli olarak tümüyle emin olduğumuzu hiçbir gaflet gereği olarak kabul etmek, e, görüyormuş gibi, biliyormuş gibi davranmak değil, bilinçli olarak inanmak, hakkal yakin onun gerçek olduğuna tüm iç organlarıyla, gönlüyle, zihniyle, düşünce yapısıyla, bütün davranış biçimlerine yansıyacak şekilde kesin bir şuuruna, Varmak şehadet yaklaşımıyla alakalıdır ben gözümle görmedim cennete gözümle görmedim cehenneme ama şahitlik yapıyorum inanıyorum kesinlikle vardır diyorum mümkün ki benim gördüğüm bazı şeyler hayal olabilir duyduğum bazı şeyler yalan olabilir şahit olduğumu zannettiğim dünyevi konularda yanılmış olabilirim. Ama görmediğim halde ahirete, meleklerin varlığına, Allah'ın vahyine, mesajına iman edilmesi gereken, başta ahiret anlayışı olmak üzere Allah'ın haber verdiği kesin olan her türlü esasa öylesine şehadet ederek inanıyorum ki, bu bütün zerrelerime işleyecek kadar yanılma ihtimalimi hiç ihtimal olarak, e, şüpheye veya zanna meyletmeyecek biçimde kabul ediyorum sadece bireysel pasif olarak edilgen olarak kabul etmekle kalmıyorum İnsanlara da şahit olmak noktasında her türlü garantiyi verecek her türlü kesin bir e, ifadeyle onları ikna etmeye gayret edecek seferberlik yapıyorum yani şahitlik yapıyorum şahidim ki Ahiret var. Şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Şahadet ediyorum, şahitlik yapıyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ahiret bilincinin şahitlik yapacak kadar canlı ve diri olduğuna en küçük bir şüphe ve zanna meyil olmayacak kadar canlı olacağına e, delalet edecek bir ifadedir. Kur'an Ahiret konusunda işte böyle bir şuuru, böyle bir şahitlik yapma yaklaşımını, böyle bir bilinci, yakini bir iman ifadesiyle, onlar ki ahirete yakini olarak iman ederler, yukinun ifadesiyle bunu vurgular. Evet sevgili dinleyiciler, bir konu hakkında yakine, şuura, bilince sahip olan kişi, o konu hakkında, Fikri üretkenliğe ulaşabilir Artık o Bir bilgi olmaktan Dışa yansımayan Gönülde hapsedilen Bir inanç olmaktan çıkar Rahatlıkla başkalarına Aktarabilecek Rahatlıkla organlarına Amel ve eylem olarak sirayet edebilecek canlı Aktif etken e, Nesne olmaktan Çıkan özne Olmaya yönelen bir yaklaşım sergileyecektir. Şehadet ve yakîni bir inanç. İşte ahirete böyle inanmadığımız için dilimizin bir ucuyla, gönlümüzün bir tarafıyla inanıp geçiverdiğimiz için dünyamız da perişan oluyor. Yaşayışımızda namazımızı geciktiri verecek, ihmal ediverecek, 3-5 dakikaya sığdırıp kılı verecek, ikame edip kurtulunacak değil. Namaz kılıp da namazdan kurtulunacak. Namazla kurtulunacak değil de namazı bir tahsil dara vergi verilen mecburen borcu borcu ödemek ama ödeyip de omuzumuzdan yükü atı verecek bir yaklaşımla yapıyoruz. Hatta bazılarımız bu kadar bile yapmıyor. Sözgelimi sabah namazına kalkmakta zorlanabiliyor. E, dolayısıyla sadece namaz değil Hayatımızda namaz gibi Allah'a kulluk, Allah'a ibadet, Allah'ın her an, her yerde, her şekilde bizi gördüğü, dolayısıyla bizim de Allah'ı görüyormuş gibi ona yaklaşan bir şuurla davranışlarımızı güzelleştiremiyor, ibadet ve ihsan noktasına getiremiyorsak ahiret bilincinin zafiyetiyle ilgilidir bütün bu problemler yani az sonra ölmüş olsak e, nasıl davranacaksak e, ve nasıl hesap şuuru e, bizim ilimize işleyecekse az sonra ölebileceğimizi dünyanın da zaten az sonra ölenecek kadar ahiretle mukayese edilince çok kısa bir e, zaman dilimini içerdiğini değerlendirmek ve yaşamanın esas şu anla alakalı olduğunu dünün geçmiş bir zaman yarının gelip gelmeyeceği meçhul bir zaman dilimi olduğundan anın şu zamanın ahiret bilinciyle ahirete yatırım yapmak oraya karlı bir ticaret olsun ürününü orada alalım diye burada e, tüccar ama veresiye veren fakat çok karlı bir ticaret yapan bir yaklaşım içerisinde bulunmalıyız. Az bir karla peşin olarak satmak mı e, yoksa çok fazla karla biraz veresiye satmak mı uygundur? Sorusuna hemen bütün akıllı tüccarlar e, ikinci şıkkı tercih edecek şekilde cevap verirler. Ama burada bir problem söz konusu olabilir. Veresiye çok karla satmak elbette uygundur ama ya Veresiye satarsak vermesiye diye alan kişiyle karşılaşırsak veresiye diye alır da vermesiye diye e, ticaret yaparsa bizi kandırırsa çek verir karşılığı çıkmazsa borç der e, zamanında ödeme yapmazsa o zaman ne olur diye peşin ticareti e, bu riskinden dolayı öne çıkartan tüccar veya tüccar yaklaşımı olabilir ama sevgili dinleyiciler biz Allah'la ticaret yapıyorsak Allah'la ticaret kavramını bazı kardeşlerimiz yadırgayabilir ama bu Kur'an kavramıdır Kur'an bizi Allah'la ticarete davet ediyor malımızı canımızı dünyevi sahip olduğumuzu zannettiğimiz aslında Allah'a ait olan bütün değerleri yani emanet olarak sahip olduğumuz her şeyi Allah cennet karşılığında bizden satın almak istiyor, bizden kiralamak istiyor, Allah için e, kullanmamızı talep ediyor. Daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde münafıkların kazançlı olmayan bir ticaret yaptıklarını vurguluyor. Ahireti hesaba katmayan tüm ticaretler tüm davranış biçimleri karsız zarara götüren bir ticarettir ahireti öne çıkartan ticaretlerse çok karlı bir ticarettir. İşte karşılığında Allah'ın olduğu, malımızı, canımızı ve Allah'ın bize emanet olarak lütfettiği, istediği zaman istediği kadarını istediği şekilde almaya kadir olduğu, sahip olduğumuzu zannettiğimiz emanetleri Allah'la ticaret yaparak değerlendirirsek, karşılığını ahiretten alacağımız, Veresiye bir ticareti Allah'la yaparsak bunun ne kadar karlı bir ticaret olduğunu bir düşünüverelim. Bunun bir riski söz konusu mudur? Allah'ın insanı kandırması, haşa kullarına zulmetmesi, vaat ettiği halde, söz verdiği halde yerine getirmemesi, dolayısıyla veresiye bir ticaret yapmak istiyor Allahü Teala. Ee, bu veresiye ticaretindeki şartlarına Allah'ın uymaması en küçük çapta mümkün ve ihtimal dahilinde değildir. Zaten iman eden, hele hele e, şehadet edecek şekilde, yakini bir şekilde, şüphesiz inanç, bilinçli bir yaklaşımla e, Allah'ı ve Allah'ın dinini kabul eden e, şehadet ruhuna sahip bir mümin... E, Allah'la ticaret yaptığında en küçük çapta bu riski ihtimal olarak düşünmez. Allah'ın vadinden cayacağı ihtimalini aklının ucundan bile geçirmez. O yüzden veresiye ticaret hele çok karlıysa ne kadar karlı? 10 mislinden başlıyor en az asgari limiti olarak taban e, kar limiti olarak 10 misli olmaktan başlıyor sınırsız. Tavanı bucu, ucu olmayacak noktaya kadar gidiyor. İhsan ve takva, şuur ve bilincimizle alakalı o konudaki Allah'la ticaret konusuna yaklaşımımız ve e, samimiyetimizle alakalı olarak sonsuz bir ödül veriliyor. İşte bu ödüllerden bir kısmı cennet tasvirleri olarak Kur'an'ın e, ortaya koyduğu yine ahirete iman kavramının içerisinde olan davranışlarımızın veresiye karşılığı şeklinde cennet ifadesiyle vurgulanıyor. Onunla da bitmiyor. Allah'ın rızası sadece cennetle de sınırlı değil. Allah'ın cemaliyle müşerref olmak, Allah'ın razı olma mutluluğuna kavuşmak ve hiçbir zihnin hayal edemeyeceği, Hayalin ulaşamayacağı hiçbir gözün görmediği kulağın işitmediği güzellikler her türlü e, nimet ve e, hoşlanacağımız hususlar sonsuz bir şekilde ahirette e, işte dünyevi davranışlarımızın karşılığı olarak bize verilecek. Öyleyse böyle bir karlı ticaretten hangi akıllı e, geri durur Allah'la ticaret yapmak? Davranışlarımızın karşılığını Allah'tan beklemek, ahiret amaçlı e, dünyayı değerlendirmek, hemen şurada karşılığımızı beklemektense veresiye ticareti karlı, çok karlıysa tercih etmek hangi akıllının ihmal edeceği bir husustur. Ama maalesef bazen e, akıllı olma erdemini gösteremiyoruz, gaflet aklımızı bürüyor ve... Aceleye, hemen burada yaklaşımının getirdiği küçük getirilere pragmatist yaklaşımlara nefsimizin hoşlanacağı ama ahirette ödül değil hatta ceza alabileceğimiz karşılığı olan yanlışlıklara veya basit ticarete yani ahireti hesaba katmayan dünyevi ticarete biliyoruz. O yüzden ahiret. İşte bizi dünyamızı da e, güzelleştirecek e, şekilde iki dünyalı yapar ve buradaki sıkıntılarımızın burada ideal olmayan yaklaşımların ötesinde güzelliklerin olduğunu ve esas ahiret şuuruyla dünyaya bakılması gerektiğini mesaj olarak bize e, bildirir. İşte bu, Şehadet ve yakini anlaş, anlayış, bundan elde eden bakış açısı ve yönelişi insan kendini ilgilendiren diğer alanlara da taşıyarak bu şuuru salih amel ile her davranışını Allah'la yapılan bir ticaret ve ihsan Allah'ı görür gibi e, severek yapacağı bir güzelliğe e, götürebilir. Öyleyse çoğu insan tarafından ilmel yakin olarak bilinen, kültürel bir vaka olarak Kur'an'dan ve inanç esaslarından öğrenilen, dolayısıyla bilinen bir yaklaşım olarak kabul edilen ahiret konusunun aynal yakin hatta hakkal yakin seviyesine taşınması gerekir ki bilinç noktasına gelsin, yakini bir şekilde olsun, şehadet bilinciyle Bizi kuşatsın ve her davranışımıza yön versin Kişi aynel yakınde şahit olduğu şeyi gerçekmiş gibi görür Hatta ama e, şahitlik yapabilir Şüpheden zandan uzaklaşmış olur Ama bütünüyle duyumsayamayabilir Gözüyle gördüğü hatta şahitlik yaptığı halde Arka planını sezemeyebilir Çünkü bu seviye hakkal yakinin alanına girer tümüyle duyumsaması, özümsemesi, arka planını keşfetmesi, hikmetini kavraması. Öyleyse aynel yakinin güçlendirilmesi için sembollere, teşbihlere ihtiyaç vardır. İşte bu teşbih ve semboller yoluyla ahiret, cennet tasvirleriyle söz gelimi tasvir edilir. Kalp gözü açık olanlar, bu tasvirin en uç noktasına, yani sınırına varabilirler. Bizzat müşahede ise şüphesiz e, ahireti gözümüzle, içinde bulunarak yaşamak yönüyle öldükten sonra olacaktır. İşte Müslümanların ahirete imanları bu minval üzere olursa ahiret konusu bir şuur haline dönüşecek ve pratik hayata aksedecektir. Hayata birkaç damla suyla başlayıp ölümden sonra sonsuzluğa uzanan biz insanların sevgili dinleyiciler ölüm sonrası hakkında ciddi endişelerimiz, beklentilerimiz yoksa bu hem dünyevi hayatımız hem de uhrevi hayatımız için büyük bir tehlikedir. Hemen şimdiye ayarlandıysak, hemen buradaya ayarlandıysak, e, her konuda ahiret bilinciyle davranmıyorsak, bizim için dünya da ahiret gibi sıkıntılarla dolu olacaktır. Bugün insanların kafalarında taşıdıkları endişelerine bakın. Tamamının veya tamamına yakının dünyevi endişeler olduğunu göreceksiniz. Rüyamıza giren endişelere bakın, günlük zihnimizde toparlanan hususlara bakın, bizi meşgul eden hususlara bakın, stres bunalım olarak, psikolojik rahatsızlıklar olarak bunun dünyevi avansını problem olarak yaşıyoruz. Hep ahireti ertelemek, önemsememek, dünyevi hususları gözümüzde çok büyütmek, dünyevi imtihanları çokça abartarak öncelemek, Dünya hayatının sıkıntılarını ahiret sıkıntısından daha büyükmüş gibi görmenin endişesiyle alakalıdır. İşte bugün insanların kafalarında taşıdığı endişeleri hep dünyevi meşgaleler, dünyevi problemler, dünyevi sıkıntılar, dünyevi rahatsızlıklar, dünyevi hastalıklar olduğunu görüyoruz. Sızlanmalar, şikayetlenmeler, dertlenmeler, ızdırabını duymalar, çözüm için arayışlarda bulunmalar hep dünyaya, hep Şimdi ve buradaya endeksli. Kalabalık bir şehrin söz gelimi en yoğun noktasında durun. Bir Taksim'e, Üsküdar'ın işte e, meydanına e, söz gelimi birkaç dakikanızı ayırarak orada durun. Oradan geçen binlerce insandan her birine anket yapın. Şöyle bir soru sorun. Şu anda neyi düşünüyordunuz? Şu anda neyi hissediyorsunuz? Aklınızdan neler geçiyor? Hangi planlarınız, hangi hedefleriniz var? E, bu soruyu Değişik şekilde kendi üslubunuza göre sorun. Hiçbir insanın şu anda öleceğimi düşünüyorum. Yaşadığım hayatın hesabını vereceğini düşünüyorum. Ahiretle ilgili kaygılarım, endişelerim var. Dolayısıyla şu andaki e, derdim, sıkıntım hemen ve şu an için, şurada için e, değil, esas geleceğim olan ahiretle ilgili dediğine hemen hiç şahit olamayacaksınız. Bu bırakın başkalarını, Ankete tabi tutup güzel cevaplar alamayacağımızı, cami cemaatine bu soruyu sorsak, ev halkına sık sık bu soruyu sorsak, yine güzel cevaplar, ahiret şuuruna uygun, bizi biz edecek, bizi olgunlaştıracak, güzelleştirecek cevapları bulamayacağımız gibi kendimize sorsak, nefsimize sorsak, sık sık bu soruyu sorsak, bizim ahiret bilincimizin ne oranda olduğunu kendimiz test edebiliriz. Şikayetlerimiz, yakınmalarımız, sıkıntılarımız, rüyalarımız, hayallerimiz, ideallerimiz, beklentilerimiz. Evet kalbimizi karartan manevi hastalıklara, hatta psikolojik rahatsızlıklara sebep olan e, ızdıraplar hep bu az önemli olan şeyin, çok önemli olan hususun yerini almasıyla ilgilidir. Ahiret bilincinin yeterli olmamasıyla alakalıdır. Daha dünyada bunun psikolojik ve manevi rahatsızlıklar olarak, huzur yoksunluğu olarak bedelini ödeyen insanlar korkarız ki ahirette de daha büyük bedellerini ödemekle karşı karşıya kalacaklardır. İnsan başına yüzde yüz gelecek ölüm olayını hesaba çekilmeyi, ahireti düşünmeden nasıl yaşar dersiniz? İşte yaşayıp yaşamadıkları Nasıl yaşadıkları buna yaşama denilirse ne biçim bir yaşama olduğunu kendimizden ve çevremizden yola çıkarak herkesin sızlandığı şikayet ettiği durumları öne alarak değerlendirebiliriz. Maalesef yaşıyorlar ahireti hesaba katmadan buna yaşamak denirse canlı cenaze gibi hayat süren leş gibi insan yaşıyor. Evet ahiret bilincinden mahrum olan insan tek kanatlı kuş gibidir istikametine doğru uçamayacaktır, gidemeyecektir. Dolayısıyla tek ayaklı insan gibi de demeyeceğim. Çünkü ahiret bilincine sahip olmayan kimsenin koltuk değneği gibi aksayarak, sekerek de olsa yürümesi, zıplaya zıplaya tek ayakla da yürüyüp istikametine dosdoğru bir şekilde varabilmesi mümkün değildir. O yüzden insanoğlunun ahiret bilinci olmadan, dünyevi yolculuğunu da güzel bir şekilde sürdürmesi mümkün olmadığı gibi hele sırat-ı müstakim yolcusu ola olması gereken, ahiret için bir yolcudan farklı yaşamaması gereken, e, bir an bir gölgelik olarak bir garip anlayışıyla bir misafir olarak algılanılması gereken, Esas hayatın ahiret olduğu yaklaşımıyla Dost doğru istikamet üzere müminin yaşaması Ahiret bilinci olmadan mümkün değildir Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır Ahiretten ayırdığımız dünyayı tekrar ahiretle birleştirmek mecburiyetindeyiz sevgili dinleyiciler. Ahiretten ayırdığımız için, hep dünyevileştirdiğimiz, dünyevileştiğimiz için, hedeflerimizin, beklentilerimizin hep dünyaya yönelik olduğunu, eh ahiretinde sadece inanılacak, eh arada hatırlanılacak bir şey olduğunu düşünüp, gönlümüzün bir tarafıyla bir uçtan inanıp, bırakı verdiğimizi ama hayatımızı yönlendirecek bir bilince ulaştırmayıp dünya ile ahiret arasını ayırdığımız için tevhidi yaklaşıma bu konuda da sahip olmamanın ızdırabını ve eksikliğini e, bilmem ne kadar farkına vararak hissediyoruz. Ahiretten ayırdığımız dünyayı tekrar ahiretle birleştirmek mecburiyetindeyiz. O zaman e, cennetten ayrı olmayacak İç dünyamız, yaşadığımız hayatı da küçük çaplı bir cennete, güzel bir hayata değiştirmiş olacağız. İşte müminlerin hayatı mutluluk çağıdır, asrı saadettir. Onlar sadece ahirette güzellikler peşinde değildir. Dünyada da güzelliklere layık insanlar, güzel insanlardır. San sergileyen her davranışını, her sözünü, her eylemini, her uygulayışını Güzellik sergilemek yani Allah'ın gördüğü ona onun gördüğüne layık güzellikte yapması gerektiğini bilen bir yaklaşımla güzelleştiren insan kendisi de güzel insan olacaktır. İşte böyle güzel insanların oluşturduğu toplum dünyayı da küçük bir cennete mutluluk asrına mutluluk hayatına e, selamet yurduna e, dönüştürecektir ahiret bilinciyle yaşanmayan dünya, işte bizim yaşadığımız sıkıntılarla, ızdıraplarla yaşanılan, herkesin her şeyden şikayetçi olduğu bir toplum, bir sosyal ve siyasette kaos, bir bireysel ahlaki yozlaşma, bir ailevi dayanışmanın, bir ümmet bilincinin olmadığı, bireyselliğin öne çıktığı, ahiretin öne çıkmadığı Dünyevileşmenin insanları kasıp kavurduğu bir ızdırap yurdu, bir şirk toplumu, bir yabancılaşan kaos ve problemler çağı haline gelecektir. İşte bugün dünya global bir fesadın, global bir terörün, global bir zulmün, global bir fıtrata yabancılaşmanın global bir çirkinliği uygulamanın, global bir kopuşun, Allah'tan ahiretten mahrum olmanın getirdiği sıkıntının ızdırabını her şekilde dillendirmektedir. Dolayısıyla küfür dünyası olduğu kadar Müslümanların yaşadığı dünyada ahiret bilincinin öne alınarak yaşanmadığı bir dünya olduğundan zorluk ve sıkıntıları bir benzer şekilde yaşayan Mutluluk çağından uzak bir problem çağı olarak bizi kuşatmaktadır. Bir ayağımız ahirette, bir ayağımız dünyada. Bir gözümüz ahirette, bir gözümüz dünyada. Bir kolumuz İsrafil'in surunda, bir kulağımız dünyada olarak yaşarsak. Dünyada yaşarken ahirete yönelik, ahirete hesap vereceğiz, orada ödül alacağız karşılığını oradan bekleyeceğiz şekilde bir dünya ahiret dengesini kurarak yaşamanın mutluluğunu e, yaşamış oluruz. Yoksa hem kendimiz hem de bizden etkilenen her şey fesada uğrayacaktır, problem yumağına dönüşecektir. Öyle binalar ediniyorsunuz ki sanki içinde ebedi kalacaksınız buyuruyor şuara suresi 129. ayette Allahü Teala. Çok aceleci oluyorsunuz. Diyor Kur'an-ı Kerim. Siz dünyayı önemsiyorsunuz, ahireti ihmal ediyorsunuz diyor. Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir deniliyor. Oyun ve eğlencelerden zevk alanlar çocuklar ve çocuk akıllılardır. Hala çocukluktan akıllı olgun insan seviyesine yükselemediysek dünya oyun ve eğlencesi bizi tümüyle, Kuşatmamalı, gönlümüze dünya sevgisini yerleştirmemeliyiz. Ayette öyle binalar ediniyorsunuz ki sanki içinde ebedi kalacaksınız. Dünyada köşkler, villalar, apartmanlardan önce ahirette villalar, köşkler, saraylar, cennet e, binaları edinmeyi öncelikleyelim. Ondan sonra helal yoldan, ahiretteki köşklerimize zarar vermeyecek... Dünya evlerimizi, binalarımızı ikinci derecede önemseyerek meşgul olalım demek zorundayız. Bu dünya ahiret dengesidir. Dünya ahiret dengesi, %50, %50 dünyaya %50 ahirete, 50-50 anlayışına sahip olmak demek değildir. Dünya ne kadar önemliyse, dünyaya hakkını o kadar vermek, Ahiret ne kadar önemliyse orada ne kadar kalacaksak oradaki problemlerin bizi mahvedeceği şey ne kadar dünyaya göre önemliyse ahireti e, o kadar önemsemek demektir. Hak, hak ettiğine hak ettiğini hak ettiği kadar vermek adalettir. Dolayısıyla ahirete ve dünyaya hak ettiğini hak ettiği kadar vermemek insanın zulmetmesidir. Başta kendisine zulmüdür. Başka insanlara dünyaya zulmüdür. Dolayısıyla insana ve çevresine zulmün ortadan kalkması için dünyaya ne kadar gerekli ise o kadar önem vermek, ahirete ne kadar e, gerekli ise o kadar ona hazırlanıp dünyayı o bilinçle düşünüp değerlendirmek ön plana çıkmalıdır sevgili dinleyicilerim. İnşallah. Ahirete imanı Kur'an kavramları ölçüsü içerisinde e, dünyevi gereklerini ortaya koyacak yaklaşımla önümüzdeki hafta ve haftalar devam etmek istiyorum. Ahiret bilinciyle iki dünya güzelliklerine aday olan ve bunu davranışlarıyla gösteren bir yaklaşım içerisinde bulunmanız ümit ve temennisiyle hepiniz hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.